1375 numaralı konu, İbni Mesud'un Muaz bin Cebel hakkındaki sözü, İbni Mesud, Muaz bin Cebel tek başına bir sünnetti, sağlam bir inanca sahipti ve müşriklerden değildi, dedi, ey Eba Abdurrahman, bu vasıflar Hazreti İbrahim'e aittir, Allah Teala onun hakkında, İbrahim Allah'ı birleyerek ona itaat eden bir ümmet, güzellikleri kendinde toplayan timsal, idi, şirk koşanlardan değildi, nah, 16 suresi 120, buyurmuştur, dedim, Abdullah sözünü tekrarlayarak, Muaz bin Cebel, tek başına bir ümmetti ve sağlam bir inanca sahipti, şirk koşanlardan değildi, dedi, bu sefer, bu sözün şuurunda olduğunu anlayıp sustum, Abdullah, yaklaşık ümmet nedir, kainat nedir, biliyor musun, dedi, Allah bilir, dedim, Abdullah, ümmet, insanlara iyiliği emreden demektir, da Allah'a ve peygamberine boyun eğip itaat eden kimsedir, dedi.